Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Ve Salatu ve Selamu ala Resulina Muhammedin Ve Muhammed ee, Gerçi Kardeş e, Siz Siz bir soru sordunuz e, Musa'abi Onun etrafında döndü ama Zannediyorum sizin ilk Sorunuz niçin Kendinizi selefi olarak e, Tanımlıyorsunuz Zannediyorum böyleydi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 Bizzat Resulullah'ın ashabıdır. Niye? Çünkü onlar Resulullah ve Vesselam'ın dizinde yetişti. Çünkü onlar Resulullah ve Vesselam'ın medresesinde yetişti. Hatta öyle ki ashab diyor ki biz diyorlar sabahleyin e, biz diyorlar Resulullah ve Vesselam'ın yanına gittiğimizde korkardık. Çünkü olur ki diyor biz gaflete düşmüş bir hata yapmışızdır da.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 اَخْذُ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ عَلَى فَهْمِ أَصْحَابِ <gülüyor> الْاُمَّةِ Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak diyoruz. Aynı bizim söylediğimiz bu sözün içerisinde İmamı Şafii de selefidir. İmam-ı Ebu Hanife, i̇mam Malik, i̇mam Ahmet ibn-i Hanbel Rahimehumullah bunların hepsi selef anlayışı üzereydiler. Onlar